Merhaba, dünyanın en büyük özel kömür şirketi Peabody Enerji 14 Nisan 2016 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri iflas korumaya başvuru yaparak iflas etti. Son dönemde kömür fiyatlarındaki keskin düşüşlerle beraber Avustralya'da yaptığı yatırımların borç yükünden dolayı iflas eden Peabody'nin mahkemeye verilen bölgeye göre pasif ve aktif varlıklarının toplamı 10 milyarla 50 milyar dolar arasında değişiyor. Peabody'nin iflası enerji sektöründeki en büyük iflaslardan biri olarak görülüyor özellikle gelişmekte olan Çin ve Brezilya gibi pazarlarda kömür talebinin düşmesi en önemli nedenler arasında. 2015 yılında Eylül ayına kadar kömür tüketiminin %2.3 ila %4.6 oranında toplamda da 180 milyon ton düştüğünü gösteriyor. Bu rakam aynı dönemde dünyanın en büyük ekonomilerinden olan Japonya'nın da tüketiminden 40 milyon ton daha fazla. Bloomberg'in belirttiği gibi bu düşüş kömür piyasaları tarihindeki en büyük düşüş küresel kömür talebinin yaklaşık yarısından sorumlu olan Çin'deki 3 Ocak 2015 ile Ekim 2015 arasında Çin'in kömür talebi Ocak 2014 ve 2014 yani aynı tarihler arasındaki tüketimine göre %30 azalmış 242.95 milyon metrik tondan 170.31 milyon tona düşmüş. Ocak ayında Amerika Birleşik Devletleri'nin ikinci en büyük kömür şirketi olan Arch Coal, kömür talebindeki azalmayla artan çevresel düzenlemelerden dolayı iflasını ilan etmişti. Arch Coal ile beraber 2012'den beri ABD'de iflasını ilan eden kömür şirketi sayısı 49'a ulaştı. İzmir'in sakinşehir Seferi Seferihisar ilçesine bağlı eski köylerden Orhanlı Mahallesi Devlet Su İşleri'nin Yapmayı planladığı sulama barajı için kırma, yıkama ve dinamitli patlatmanın olacağı taş ocağının açılmasından dolayı köylüler tepki gösterdi. Seferisar, Sakinşehir ünvanı ve şirketi Bostan Festivali yapılıyordu. Bu köyde Orhanlı'ya DSİ sulama barajı için çalışmanın başlatılması anlaşılamadı. Sulama barajının yaklaşık 300 metre uzunluğunda ve 30 metre yükseklikte olacağı söyleniyor ancak Orhanlı sakinlerinin itirazı baraja değil... Baraj inşaatında kullanılmak üzere yapılan taş ocaklarında dört taş ocağının ikisinde de iş makinelerinin, diğer ikisinde ise dinamitli patlamanın yapılacağı öğrenildi. Ayrıca bir sürü kırma yıkama işlemleri de yine köyde yapılacak. Bu planlamayı öğrenen köyler itirazda bulunup projenin iptalini istedi. Ancak İzmir vali, cevap gerekli değildir raporu verdi bunlara. Valilikten alınan bu rapor sonrasında çalışmalar hızlandırıldı. Organik tarım yani Zeytin, mandalina üretiminin yapıldığı köydeki vatandaşlar projenin iptali için sonuç alamayınca şimdi hukuk mücadelesi başlattılar. Şehrazat Mercan İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Çet gerekli değildir kararına karşı ve müvekkillerimizden Seferisar Belediyesi ülkemizdeki ilk sakin şehir olarak İlçenin tüm alanlarının geleceğini, ekonomisini, tarımını, ticaretini ve geçimini kırsal turizm ve organik tarıma yönelik planladı. Bu yönde kararlar alıp uygulamaya devam ediyor. Orhanlı kendi özelinde organik tarım, kırsal turizm için bölgedeki en önemli köy. İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile seferisar İlçe Tarım Müdürlüğü bu köyde tarladan sağlığa Şevketi Bostan Şenliği düzenledi. Projeye itirazda bulunanlar bu köyde yaşayan organik tarım yapan zeytinlik ve narinciye bahçeleri veya mülk sahibi olan üretici çiftçiler... Projenin hayata geçirmesi halinde hem Seferisar Belediyesi hem de yurttaşlar doğrudan etkilenecekler. Ayrıca proje için kullanılacak alan 32.85 hektar olduğu halde 25 hektarın altındaymış gibi gösteriliyor. Böylesi hassas ve zeytinciliğin organik tarının korunması gereken flora ve faunanın araştırılmadan birden fazla tesisin faaliyete geçmesi öngörülen bu proje nedeniyle köyde yaşam alanları çevrenin ağır derecede zarar göreceği açıktır. Hukuka açıkça aykırıdır bu sebeple işlemin iptaline karar verilmesini talep ediyoruz dedi avukat Şehrazat Mercan köylülerin adına. Ve yine bu bölgeden şehir plancıları odası İzmir Şubesi Başkanı Özden Kocaer yıkım karar verilmesine ardından harem ve selamlık iskele yapımına izin verilen Urla villalarından denize kaçak girecekler diye bir açıklama yaptı. Yargı tarafından hakkında yıkım kararı verilmesinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın onayıyla bir de harem ve selamlık iskele yapımına izin verilen Urla villalarında inşaat izni kalmadı. Boyasından bahçe düzenlemesine helikopter pisti ve camisinden iskelesine dek tüm eksiklikler giderilerek deniz sezonuna hazır hale getirildi. Yapılara karşı toplumsal ve hukuki mücadele yürüten Şehir Plancılar Odası İzmir şubesi Başkanı Özlem Şeniyol Kocaer koydu yürütülen her türlü inşaat faaliyetinin hukuksuz olduğunu belirtti. Bu hukuksuzluk idare nezdinde de belgelendi ama Urla villalarının sahipleri hiçbir şey olmamış gibi hayatlarını devam ediyorlar. Yapılarını tadil edip özel iskele kuruyorlar. Bu durum toplumun hukuka inancını zedeliyor. Bahsettiğimiz kişiler devleti bizleri temsil eden kişiler onların hukuka kayıtsızlığı daha da vahim diye konuştu. Yeşil ve barış dolu bir gezegen direktleriyle esen kanım.